1150 numaralı konu Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in teheccüd namazı Hazreti Ebubekir gecenin başlangıcında vitir namazını iki rekat iki rekat kılardı.